Şeytanın dinsizliğine, Rahman'ın birliğine diyerek başlayalım söze. Başlayalım Hacı sözü. başlayalım. Hadi Bismillah. gözün bugün geleneksel sözlerle açılış yapalım istedim. Nasıl oldu? Gayet iyi oldu efendim, gayet iyi oldu. Eskiden meddahlar senin söylediğin gibi yaparlarmış açılışını. Eskilerin, ustaların adeti güzelmiş birader. Öyleymiş. Şimdi meddahlık, laf cambazlığı, çene yarışı kalmadı birader. E şimdi meddah stand-upçı deniliyor birader. Stand-up meddahın ne alakası var efendim? Biri başka, diğeri bambaşka bir şey. Yani meddaha stand-up'a benzetmek, horozu penguenle karıştırmak gibi. Hem stand-upçı nedir ya acaba? Ne bileyim efendim öyle diyorlar. Stand-upçı, stand-upçılık diyorlar. Ne tuhaf şey, stand-upçı. İngilizce başlayıp Türkçe ekle bitiriyorsun. Öğrenci, studentçi demek kadar saçma. Nasıl acıvat Benim de İngilizce kültürüm bayağı bir varmış. Bravo kara gülüm, bravo. Neyse, bak sana ne diyeceğim. Benim kayınço var ya, geçen gün eve gelirken... ...havada ışıklı dönen bir şey görmüş. Havada, <gülüyor> uçaktır birader o. Ama bu dönüyormuş. Bayağı bir süre aynı yerde beklemiş. Daire şeklindeymiş. Uçan daire olmasın sakın. Daire uçar mı be? Ama daire fiyatları bayağı bir uçtu. Kiralık daireler adamın bir maaşını elinden alıyor artık. Uçan daire o demek değil Karagöz'üm. Uzay gemisi demek istiyorum yani. Uzay gemisi mi? Ha, yoksa uzaylılar mı diyorsun yani? Vallahi kayınço eve geldiğinde bayağı bir korkmuş. Kanter içinde anlattı bize. Bizim kanaatimizce uzaylılar da onlar. Demek evrende yalnız değiliz Hacıivat. Yalnız değiliz Karagöz'ün, yalnız değiliz tabii. Ya yalnız ben çok acayip böyle şeylerden. Korkma. Efendim korkma. Belki uzaylılar zararsız yaratıklardır. Belki bize merhaba dünyalı biz dostuz diyeceklerdir. Olur mu öyle şey Hacıivat bilmez misin? Eşekten dost, uzaylıdan dost olmaz. Var mıydı böyle bir çocuğa? Yoksa bile ben korkudan şimdi söyledim. Ben. Ya Karagöz peki sen bir uzaylı görürsen ne yaparsın? Ya, ne yapacağım? Ana haber bültenlerine çıkartmak için hemen yakalarım. Çok para verirler. Hem de meşhur olurum. Uzaylıyı yakalayan çılgın Türk Karagöz. Nasıl fikir? Bence yakalayamazsın. Ta uzayın derinliklerinden kalkmış gelmiş. Bu kadar savunmasız değillerdir bence. E, anlarız. Ben zamanında çok güvercin aladıydım. İlk önce 20 dakika boyunca uzaylıya bakarak dururum. Muhtemelen o da durur. Sonra yerden aldığım çalılarla uzaylıyı dürterim. Uzaylı hareket edince ona taş atarım. Taş atalar mı birader hiç kafasından terlikle vururum. Bizim hanım oğlan yaramazlık yapınca öyle yapıyordu. Terlikle vurulmaz karagöz. Maazallah ışın tabancası falan vardı. Ortadan ikiye verir seni karagöz. Karan bir tarafa, gözün bir tarafa düşer. Ee, canım karagöz kuzuz gar oldu. Oraya. Allah korusun. Öyle bir şey olursa daha sevecen davranman gerekir. Ee, acırım, yazık derim. Eğitim filminden bahsederim. Ya eğitim filmini seyretmediyse? Olabilir, o zaman şey derim. Selamun aleyküm kardeş, e, buralı mısın derim. Uzaylıyım derse hemen topuklarım. Olabilir. E, bir dakika ya, olmadı bu. Niye kaçıyorum ya? Karagöz uzaylıdan korktu denirtmem. Evuz'u besmele çeker, çölme takarım. Maç mı oynuyorsun birader, ne çölmesi? Sevecen ol biraz diyorum, sevecen ol. O zaman e, içmesi için sigara uzattım. Kendini zehirlediğin yetmiyor, elin uzaylısını da zehirleyeceksin. <gülüyor> Uzaylı ile daha samimi olmaya çalışırım. Mesela? İlkin cinsel kimliğini sorarım uzaylıya. Eğer bayansa buzlu limonata ısmarlarım. Erkekse Lula Park'a götürüp gezdiririm. O eğlenirken uzay gemisiyle de iki tır atarım. Sonra eve götürürüm. Beraber çay içip televizyon seyrederiz. Ya bu uzaylılar filmlerde olduğu gibi insanoğlu hakkında bilgi almak için... ...insanoğlunu incelemek için seni kaçırırlarsa? Beni kaçırmayın kaynanayı kaçırın derim. Yıllarca inceleyin. İsterseniz hiç getirmeyin zaten insanoğlu olarak da... ...bizim işimize yaramıyordu bu kaynana derim. Yani kaynanadan da kurtulmuş oluyorum diyorsun. <gülüyor> kesin çözüm Hacı var kesin çözüm. Zaten bizim kaynananın dırdırından bıkıp... ...geri bırakır bu uzaylılar. Dünyaya da bunların hepsi herhalde böyledir diyerek... ...bir daha hiç gelmezler. Öyle olsun Karagöz'üm peki. Efendim bugünlük hak dostum burada bitti. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affolat!